قاموا بتسجيل التسجيلين وادائهم محمد القاضي وناصر الدين ومنذ بئر اجزاء وصرايح يا رب العالمين اني ما باق في غيرك يا رب العالمين فلسطين كلها لله فقدرت في هذا الشيء ان الله bir <gülüyor> de <gülüyor> Allah-u Teala Efendi'nin selamını, rahmeti, derecedi, de, de. hütfu, şerefini, yüzeyden Başımızın Tahir-i Hübun-i İbni Said Müstefenimiz, Hamlet Mustafa Sallallahu şöyle bir dar, büyük benziyat ondan ben çalışacağız. Allah-u Teala Efendi'nin bu hadis-i okuyup İzlilerde geçmeden önce, Efendimiz Muhammeden'in sabahı gökmesi, ruhları var. Sadece fükür, ânin, as, ağzının, evlâhının ruhları için, ve sadece için, Allah'a yakın ruhları için, ve uzaktan yakından şu hadis-i şeriflere şerb diyorum, ilim ve bu gelmiş olan, siz kardeşlerimizin de dahilete şifar etmiş olan, bütün ettiklerimiz ve yakınlarımız ruhları için var. hocamızın birisi gümüş arıyor, ahmeti, ayetlerden olduğu için. Onu hocamızın talebelerimizin ruhları için. Hocamız Mehmet Tarih'i bu tür davet etmemiz Böyle şeriflerin bize kadar gelmesine, sebef sahipliği ve aletlerin ruhları için. Saman'de, Saman'de silahın muşayesi, Bir bir sigaret bir secde yapın. Velâse şey var. Fakat onu, bir şey saymayın. Hemen yakaladığınız zaman gelip secde edin ama onu rekattan saymayın. Velâse veketin rekatten, fakat sebef-selâf. Kim, hükübyen değil, değil de var yetişir de, Sübhanyalılar kadar müşerefi durdursa arada, bir zaman o zaman o reketi tamam, sayılır, bu reketi tamamlamaz. Selam sonra ona yetişememişse, eksik kalan reketleri tamamlayarak namazını iki reketse, iki, üç reketse, üç, dört reketse, dört, dört ikmal Demek ki insan nasıl olsa bu reket kaçtı diye, Bir şey kenarda bekleme beni, beklemeyecek. Yani bilmiyor bu reketi. Sevablarla öyle bir şey olmaz ki mesela, yakanın biraz ama bunu alıp seyir, şeyler sayıyor. Bir çoğu neyse, yedisi değil, Fakat daha her şeyden daha sevdiğim şey bir şeyi fazlalığından onu bir şey ilaç sunat etmek, ilacın bir nazar, ne de Fatih sonraki gün, de herhalde mektup Bu ikinci de, bu ikinci de içinde yine namaz için gelir. <gülüyor> Neyin meraktı? Bu hafta bu olan insanlar bilir. Diye diyor ki, sen namaza geldiğin zaman mektup Böylece <gülüyor> de narsın. İnsanlara baktık ortam. Ça namazı bitirmemişler, evet kılıyorlar gözcü. Namaz kılacak gözcü. Sen de mi Sen de onlarla beraber namazı kıl. Ve ilk gün de kutsaldaydın. Daha önce de kılımış bile olsan. Bu nasıl olur? Camideki insanlar bak. İlk girdikten sonra biraz geçilmiş olacak. <gülüyor> Bu edisi de kılıyor olur namazda, yuvaki yerde. Ondan sonra camiye gidecek. Sen daha sonrasında o namazı kılmıştır diye kenara oturmayacak. Daha önceden o onamazı kılmış bile olsa, bir topluluğu gördüğün zaman onunla beraber o namazı kılacak. Bir daha önceden kılmıştır. E bir gündeki nafile, ikincisi senin için bir nafile ibadet olur. Yani hazire kazandıran ikinci bir ibadet olur onun ve hafiteyi mektub edin. İlki olur bu, bu senin için fark olur. İşte <gülüyor> evet. bir şey ki, bazı kilitlediğini bir oku tutmuyor, bu diğeri şarkı Demek ki, buradan bize çıkacak olan tercih ki, ünviyette biz nefes çiftlerle evvel bakmıyız, nefes namazlar alma, insan bir tercih, bir yerde gittiği zaman, bazen orada namaz kalacak insanlarla karşılaşır. <gülüyor> Camiye kalmıştık diye, kenarda oturmayacak abdesti varsa, o namaza da katılacak, bir risik tepkisinin farzını etmiş <gülüyor> diye karz olarak sayılır. Ve tepkisinin tepkisine dafile, fazilet, ibadeti olur, onun da faydasını görür. Demek ki, iştahat etmekte fayda var. <gülüyor> Demek ki, beraber olmakta, onlara da, da katılmakta, fayda var. Genelde durmakta, ayıp almakta fayda yok. Birkaç adresi şerif var, burası bir zil olmadığı için onları geçerek, Başka bir şekilde geçiyoruz. bir meclisidir. Ne baka, alemdir, ne zekanidir. Müzetti dair biri, deyiver kabili, deyiver zekanidir. Ne kervanidir, ne araca ve Bu hadis şerif de kazılık ilgili, hakimlik ve kadılık ne ilgili. Peygamberimiz S.A.F. Hazretleri, İbdav, Başka göre kadı hakkında ki İzacı ve bir meclisi, kadı insanlar arasında, hasıplar arasında, davası, davacı arasında, hükmetler üzere oturttuğu zaman bir meclisi, oturtma yerine, meclisine, toplamakısına, katılma oturttuğu zaman, oturtma İki tane melek oluşanlar rübud eder, dinler, İki melek O <gülüyor> iki melek, müthet işte ilah edilir, onu doğrulturlar. Ve edeyim, ona Allah'ın, Allah'ın rızasına uygun hareket edilir. Tezbibi ve ederler. Ve onu doğruyorlar inşa ederler. Ne zaman? Maalesef. Gelip yapmadığınız için, zulüm haksızlık etmediğiniz için, bir, bir tarafa beyletmediğiniz için, gönlünce ona göründüğü halde, bir tarafı sevdiğinden veya bir tarafı bir sebepten dolayı, artık müşer etme aldığı şöyle, durdu, ölüm olduğu bir sebepten, bir tarafa beyletmediğiniz için, haksızlık yapmadığınız için, bir, bir tarafa haksızlık etmediğiniz için. Öyle yaptığı zaman, Pinsar Cadif, Cezir Cepha yaptığı zaman, Aracan ve tevkâ. bu iki melek, Nur'u celerler, giderler göklüde ve onu yalnız başına bırakırlar. Ne yaparsa yapsın, onunla mahvurdur. Demek ki, burada, Kadı'ya gitmişte var. Kadı efendi Allah'ın rızasını düşünülecek, insanlar arasında bitme derken ailemde düşünecek, mahkeme-i kübrayı Burada kendisi Kadı ama, İsamen gelecek kendisi de davalı davacı durumunda düşecektir. Büyük bir mahkeme var ya. Her gün 40 defa söylüyoruz en aşağı mahkeme bitiyor Allah ceza gününün sahibi. ilk gününün saydığı ceza gibi yani herkesin yaptığı abelin karşılığının verildiği bir gün gelecek kadın da gelecek karşıya. Kadınlarla dedikleri duygular, onun da yaptığı şeyler seninle sorun olacak. İnsan bunu düşünüyor kadın olarak varsa, hükümde ciddi davranırsa, hiçbir tarafa neyle etmeden hakkı bulmaya çalışırsa, o zaman iki melek ona yol güçlüyor. İki melek geliyor, bu iki melek ona, ona tepkik olsun diye çalışıyorlar, irşad ediyorlar, kaç yola gösteriyorlar. Eğildikçe doğru itiyorlar. İki melek. Demek ki, baremiz bir yardım yok. görüyor. İki Niye, iki olsun bildikçe, o kadın, baremiz bir yardım, yardım görüyor. Ama... Yetilim olduğu zaman, cehl ettiği zaman, maksimizettiği zaman, bu iki benek onu seyrediyorlar. Maliye yardım sözü yapıyor. Maliye bakınca artık bir yardım görmez oluyor. Hani bir patlamış, bir araba gibi, gemi Asya almış bir adam. Adam nereye yiyecekcek? Nerede? Nerede çok kuruçuk bu felaketli gidiş? Öyle bir duruma düşüyor. Diğerlerde evet, evet. deki bir zamanda böyle hükümler bu kadar şeydir. Müslümanlara, Peygamber Efendimiz'e iletip mesajı açtığı zaman hükümüne razı olması gerekiyor. Allah'a atladı, Ta'la Hazretleri'nin Resulü'nün hükümüne itiraf bir baklılıkları, itiraf Başka bir şey yok. Resulullah razı olmalı. Resulullah başlığında mikir kaynelerdi, mücadele ederdi, emrederdi, emrederdi, emrederdi, yetiştirildi, gökler Onda bu tebiriyle iş O iki devirde her halde güzel adalet numunesine bak. Hatta bir tarafta Harun beşit gibi, Allah Şifa e Nibedir, Şamlı Şövüetlerinden bir tanesi, bir Yahudi de mahkemeye düşmüşler. Mahkemede kaderden kavuşmuş birisi şey Müslüman, birisi Yahudi. İstemiş ki Yahudi maksız çıksın da Müslüman kardeş. Gözünden ne ilgi? Müslüman'a ne ilgi yapmışım diye hatipati duymuşum. Hattin demiş, bakmış ki haksız Müslüman, ödekisi haksız, hati bir dava, o haklı demiş, sen Fakat ömrümüz sonuna kadar istifade edermiş. Neden ben bir O iki şahıs geldiydi, rafiyasını beyli ettim. İkisini eşit görmedim. En gönül oldu, niye kendimi tutamadım diye, şey yapar durmuş, örnek istiğfar edemedim, Fatih de meşhur bir değişiklikler yaptı ki, o Fatih Gazi'nin her zaman liman söz dilemedi aksı bu Ve camiyi kaç küçük yaptı? Halbuki, padişahlar metruk istiyor ki ayasofeden büyük olsun. Daha onu kilise olarak değil de yeni bir cami daha bir koskuyu istiyordum. Fakat cuma başı Yettipler büyük sütunlar öyle başından kestirdi küçüktü bir şey yaptı ne vardı küçücük daha o, dönemde, o da onu cezalandırdı. Ürsüzdu dedi sen diye diye cezalandırdı daha cezalandırdı. Ama kim onu cezalandırdı? Ne var Rum kendisi Rum Müslüman. Sala etti. Fatih Sultan Mehmed'in gün <Gülüyor> niyaz davayeti. Yani bu gün ismi istilası birisi Cumhur davayeti <gülüyor> da şeklinde. Başka o çünkü o devirde yani askerler girmiş, fedevi orayı davaydı. İstanbul'da nasıl nasıl çevrildi? Bu <gülüyor> geldiler. Fatih Sultan Mehmed tabi yani bu Mısır Çelim dedi ki, padişanın burası Şevli Şevir'in burada sen de e, suçlu olarak şikayet edin, gel de buraya oturamazsın, geç bakalım, başıma, bir bak. sürü dedi, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Hayretti, ale yine bir gün çıktı, ondan sonra araya bazı kimselere baktılar, kimseler, imana başlar dediler ki istersen kısası yaparsın ama istersen böyle şoklat var, böyle şoklat kum verelim, herhalde işte, şöyle olsun, böyle olsun, o da paraya razı oldu. Eksinleri bir seslendirmekten bir çarptı görmedikler dediler, araya razı oldu, öyle bitti, öyle bitince Şimdi de olmuş. Biz o sahte de böyle hikaye olarak dinlediğimiz zaman bize bir kez ama tarafların yerine kendimizi koyarsak o zaman, o zaman önemli. Yani sen bitirilmiş padişanırsın. Ordular sevk ordular reddeler sevk ediyorsun. At üstünde geçtiğin zaman arkandan ucu bucağı görünmez bir ordu geçiyor. Mesela askerler hepsini birlikte, bir senin hastalığın durum hem de başka bir dinde, bir grup seni dava ediyor ve mahvetli oluyorsun. Davada kaybediyorsun. Ne olur insan? Basit bir Ne olur, olur bilmem ama basit bir insan değil. Tehebber de. bir. Merhum seni de çeker misin? Tamam gidiyor. E tüftelerden kurtar. Miro'dan önerildiğinden geçecek. İstanbul'un Konstantiniyye adıyla anılıyor o zaman Konstantiniyye mutlaka edilecek. Onlar mutlaka o bir Bizans'ın emir Onun emir en iyi ordusundur. Biz evin emirsiz iyi komutanlar, onun ordusu, o üret ordu, en iyi ordudur diye tekrar biz. Bet etmişti, o emret edecek kimseyi, kimseleri, orduları ve askerleri bet etmişti. Bu hadise çekme işçilirmiş diyalet terkizinde, benim evet, gülümün kardeşlerim, İktifatından çoğu bisikletlere kadar gittik, yani kendisine haklı olduğunu, sahnede şüphe edileceğinde, orada Fakir Kadın'da Şimdi böyle bir Peygamber Efendimizin asırlarında iltifatına ermiş bir kimsenin, metnetmiş olduğu bir kimse, metine layık oluyor. Herkes o metine layık olalım diye, ta Şam'da asker çekip gelmişler, İstanbul'a da alamamışlar Efevi'yle bu zamanında, Allah'ın her zamanında. Kaç defa mahasara unutmuşlar, alamamışlar. O medya, patri sultanlardır. Orayı alıp şahit oldu. Evet, bir mübareklik var. Bir şey var. Kısır Çelebi'nin yanına geliyor, diyor ki, Kadı Efendi seni tebrik ederim. Seni tebrik ederim. İyi hükmettin, diyor. Adaletle hükmettin, diyor. Emin ol, diyor, eğer ben sultanım diye bana meyletseydin, eğer bir meyletseydin bana, o zaman kılıcımla, Sene atmayacaktır diyor. O da görmüş. Şöyle bir altını kaldırmış. Padişah'a bir devrin altını göstermiş. Bir ayete bak, bakmış, orada bir eğilen hançer yatıyor. Padişah. Bu ne demiş? Padişah'ım sen de şen şerifin karşı gelseydin, böyle hüküm olur filan bir idiraz hissedin, ben bu hançeri sana karşılıklanacaktım demiş. Böyle yazıyor kitaplar. Yani olmuşsa ne kadar, ne kadar, Büyüklükler var yani, Fatih'in o, adaletin karşısında gözüküyor müddet, ödepisinin, Fatih karşısındaki hizmetçi bakar ve, işte böyle, İslam böyle yapar insanı. İslamiyet bir başka türlü bir Ve kadı hükmettiği zaman bak, melekler teyit ediyor. Yeniyetleri hükmettiği için. Hep biz kadı değiliz, ammaa! Küçük küçük kadınlar yavuk sabahlar akşama. İki çocuğumuz karşımıza gelir, iki komşumuz karşımıza gelir, şöyle olur, böyle olur. Yani kalılık cismesini giymiyoruz, başımıza takmıyoruz, evet. sırtımıza cükle giymiyoruz ama ömrümüz evet. boyunca, sabahdan akşama birçok şey hakkında ümmeliyoruz. Bir evet. çocuk geliyor, baba bu böyle yaptı diyor. Önceki de işte, hayır böyle yapmadık, şöyle oldu. Evet. İki komşu geliyor, bu revam diyor Bu şöyle oldu, bu böyle oldu diyor. Önceki işte, hayır böyle, böyle, böyle diyor. Sen adem de aile et, İyi kardeş geliyor, babamız öldü, bizim ciddi birazdan ihtilafımız var, sen arasında hükmet, diyor. Yani insanın başına gelebiliyor. Peki, iyi niyetle Allah-u yardım kötü niyetli olur, bir tarafı beyn etti, bir insan başka çok felaket vermiyor. Allah kime bizi adaletten ayırmasın. Kendi alevi ana de olsa, adaletten ayrılmamakla Kur'an seni emredilmiştir. İdancı mesela, ahal de Fela ben innen, öfkeler, bir de bu aletin işareti. Benimle bu programın zannedip, ekrani, yeğidi, elini tutar biri, ne çıkar biri? Ne Sizden can vermek üzere olan aletin desarı gelmiş bir kimseyi yakına oturuyor da, olan kelime işareti getir, kelime işareti getir diye baskı hmm. yapmasın. Allah şöyle, da ilahe illallah değiştirme-i şahitlidir, hani söylesene ve adam hıskanma hani, böyle, ona da zik yapmasın, ilha eylemesin, baskı yapmasın diyor peygamberi. Çünkü, o belki o nebiliyle söyleyebilir, o zor bir hazir, o kolay bir hal Allah'ın hayrasını bize setiratı kolay eylesin, kolay geçirsin. O kolay bir dildir. Ya ilgiyle söyler, ya da söyleyemez. Dönmez dili, o zaman yumuşa diye dilim. Dili de ile şöyle söyleyebilir. Yani o söylüyor işte. Dil dönüyor da kalbini yakar gibi bir şekilde gidiyor. Veya bu bir takdirli gözüyle takdirli ayşe yoksa, bir gözlü gözüyle işe gider. Böyle bir şeyle. O da acem bir şeydir. Veya onun hiçbirlik burada zaman da kalbilerle.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 Samaz kadar gel bu kürtü güzel davran, iktinaya bakarlar, ki, ''Ya vela!'' neyi benim meleklerim? Üç gün, ben şahit getirdim, siz şahit olun, getirdim. Dikkat, katar, ha, ben Allah'ım olacaktım. Şimdi, şeye e, bak, edemel terbiyeye bak diyen, o da Demek ki, tarımlarında, amazında böyle ki asla, eser tümler, dikkat etmesi lazım. Tabi Elhamdülillah çok çok bu var çeşit çeşit yemekler var evlerde eskiden benim hani, kokuşumdu ki bu maşjeti var olaydı bu maşya şardan gelecek yer yemeden evet. bazen köse olur bazen köse olur bazen et bazen olur olur yani de o kokuşar maşer elhamdülillah şimdi çok bu bol bir şekilde giyerek, güzelce ördüğümüz şey yaparsanız inşallah bir yerde tabi belli olmasın diye de diyoruz böyleceki olmaların faydalar da açacak şöyle yani o şey yapacak, böyle yere seyredecek bir figürler böyle gibi bir yaparken seni bir daha başka bir şey yapabiliriz. Devri, Müdürlüsü'nün ilk belediği. Ve bu devam! Ve ilk biz, Batur'un kalbe, Batur'un hayatta gizli ödültüldüğüyle Kemal gelip oturduğumuz zaman, Şurası gidiyor. Efendim, peygamber böyle, kalitesi şeklinde okuyor. Ve neyiz? İşte sadece ben Hades-i Şerifleri Arapçası'ndan Türkçe'ye icatını yapar. Ha, şu kapılık, hemen. Ha, Mesulullah'ın hadisleri. Yani insan bunu bırakıp giderse, yanlış bir iş o bir şey sevmiyorum, bu şey söyledik, söyledik, Şimdi, şey Mesulullah'ın hadis-i şerifleri. Şimdi bu ilet meclisi, bu nefiyat edilseniz. Oturuyoruz, ya, bir başka ilet meclisine gelip oturduğum. Yaklaşır diyor Peygamber Efendimiz, yani o ilet öyle etkiledi ki ben hiçte. Bir sorunuz, neye bir Sizler yaklaşarak öyle ayrı ayrı oturmayın. Genelde bir bir sürü orada, bir sürü orada, bir grup orada, bir grup orada. Arada boşluklar var. Ben eskiden bu böyle ilgisiz bir tarafta. Şu bana şu bantı ...insanlar böyle oturdukları gibi siz öyle oturduklarınız. Yaklaşık bilim kıymetlidir, bilime yakın olur ama cennete yakın oluruz. Toplaşın demek istiyor. Böyle ayrı ayrı oturmak demek ki gururla içebilmez veya... ...kelimini rahatlığı bozmamak gibi bir şeyler buluyor. Camiliye neydi? Ahalesef insanlar böyle yapar, böyle yapmayın diye eve buyurdukaklarınız. Bizim de bilgilerimizde hepimiz sofrayla, bilim beclisine yakın olurduk. ...safiyen bu mikrden gelip, meclisler dek yeri gündüzler, cekür gündüzler de yakın, hadislerler almış. İzha ve l-afi, yuvm-ı fiyanetin, yuvm-ı l-fiyanetin, yuvm-ı l-fiyanetin, yuvm ya, l-fiyanetin. ...tutunlukıyla, salli cilacın, yav ve l daha sonra gelmişleriz, nezredi ve sonrakileri, Diyanet bünyesinde toplayacak yer, nerede toplayacak? Başka yerinde toplayacak herkesi. Öyle topladığı zaman evet gibi, sonraki dezet olanlarla birlikte Diyanet bünyesinde her gadir sahibi, aksiyon yaparken durmayan, ahdi bozar, sözünde durmayan insan için bir gadir bayrağı çekilecek yukarıya doğru. Şöhretlenecek yani suçlular. kendi Kendileri böyle vazette durmamış insanlar, iyi de kötü de kalabalığın arasında kalmayacak. Bayrakları çekecek yani. Ve deneyecek ki, bu filanca boğdu, filancanın gadir bayrağıdır. Bu onun yaptığı haksızlıktır. Haksızlıklar bayraklaşacak yani kıyamet günü. Ah. ...Ahit bozuluklar, aksınlılıklar yapmak böyle bayrak çekilerek ilan olacak, belli olacak. Ahit bozmak bana asla değil. Ön fuh, bil toku, akilere, insanlara ziyaret etmişler. lazım. Ya vermesin, ya da verdiğini tut. Anlaşma yapıyorsun, elini tutuyorsun tamam diyorsun. Yani bir kişi, bir kişi, ya, bizim yok yani. Örümüzde, Bak Osmanlılar Avrupa ile çok anlaşmalar yapmışlar. Hiç biz bozmamışız. Hiç yaptığımız anlaşmaları biz bozmamışız. hep kâbi bozmadık. Etap düzeyler her, her şey biz, her milletler arası, millet için, İslam için, Avrupa için böyle bir Bahde vema var. Ve var. Adiklerin çok çeşitleri var, maalesef verdiği Sonra insanını hafı göre zaman, gereği şahit ettiği zaman, veyat ettiği zaman, zaman, imama, imama uydurduğu zaman, imamdan ele zaman, da Bu adikler de bu kıyamet gibi Meskisat, alemen şöhretleri yaptığı adik, donucuğundan dolayı, bayrağı çekilir. Allah'ın darabildiği çöpümüzü, öğrendiğimiz ahitlere nihayet gelmeyiz. Tabii günah üzerine ahit olmaz. Biz filanca insanın bir köşede kestirmeyi, ahit etmek üzere ettik. Bu ahit o zaman Ahit Allah'a yapılmıştır. Asıl insanın vazifesi Allah'ın Teala Hazreti'ne karşı olan vazifesi. Hakkı, günahtan söz vermek, yemin etmek, vallahi yemin ettim, şöyle dedim, dönemez. bir köpüş, bir şerat içeceğim. yemin etmiş, bir kez yemin çıkmıyor, ben de Günahtan vazgeçmek ahde vefadır. Çünkü asıl ahit Allah'ın Teala Hazreti'ne yapılmış, ahindir. İzâ yeme Allah'ın evredîn vel âfirîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn yâvâdîn ve <gülüyor> şirke <gülüyor> Bu meşhur bir mevzudur, sağlam bir hadis ki İslamın önünü anlıyordur. Tekrar ediniz şu ifadeyle İslamın zararını allah Teala halindeki ve soruları Hiç ve okuyan muhakkak yeri bulacak olan müyavet gününde topladığı zaman bütün insanları denetlikler, baslarlar <gülüyor> diye <Diğer, gülüyor> de bir iddia araydı. Bir şey muhakkak gelecek, muhakkak o gün gelecek. O günde insanların hepsini topladığı zaman, lada minadet, bir idacı çıkarlar, idare eder, seslenir Allah'ın elmiyle, Allah'ın evet ettiği vazifeleri çıkar, sesledim. Şöyle sesledim. Ben kâne eşergedi amel abilaho hitali. Adet deliyatı Allah için yapış olduğu bir amelde, Allah için yapış olduğu bir amelde. İla cemaatlarud elvedine ve ahiretiye ve cehmetiye ve neler <Gülüyor> ve dedi. Ben kâne eşergedi amel. Amil <nunicises> meşhur bir mevcudur. Sağlam yapaklisi şerifdir ki, İttırsın önemini anlıyoruz. Tekrar çünkü bariyle İttırsın zamanında konuşuyoruz. Allah-u Teala haldeyiz. Evet ve çömelik İç terefit olmayan, hakkında hiç şüphe olmayan, muhakkak <gülüyor> bir tutulacak olan biyanet gününde topladığı zaman, bütün insanlar terefit var mı, baslarsın diye <gülüyor> bir gün de araydı. Hiç iç şüphe muhakkak gelecek, muhakkak o gün gelecek, o gün de insanların hepsini topladığı zaman, daha, daha şahit, da münafettir, bir nidaacı çıkarlar, idare eder seslerini. Allah emdi de Allah emedi evet ki vazifen çiper sesledim şöyle sesledim. Ben kâne eşer amel kabile kudretlerine adet dedim sıvadım kim Allah için yapmış olduğu bir amelde, Allah için yapmış olduğu bir amelde sevabı Allah'tan beklediği bir amelde başka Başkasına da kötülüğü kaydirmışsa, o ameli işler kes başkasına da bir fayda sağlamayı düşürmüşse, Allah'a şirk koşmuşsa o amelde, o ameli işinde, itsin sevabını o şersten az. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ortakları, ortaklıktan en lezzet olamaz. Hiç onun ortak var. Hiç Allah-u Teala Hazretleri şirin inançlı var mı? Sen şu namazı Allah için kurmak gerekirken neden bir de genel günü görsün diye kıldın? Neden bir de şu bence bağzını sahip görsün ben onun yanında belki beni kolaylıkla iş alırım diye kıldın? Neden şu e, hayırlı kişi, işe pahlanca beni görsün de Müslüman adam desin de kızını versin diye yaptım? Neden bilencede bir şey şu dünyevi maksatla yap? O ibadet hiç böyle dünyevi bir yapılır mı? Hiç <gülüyor> <gülüyor> böyle mu? O zaman Allah'ın emanetlerini git ondan Sen onun için yap. O müdür işi kıldın ona vazife. Git bakalım o müdür sana sevap veriyor mu? Başın derdi olmaz mı? Herkesin birbirine, Herkes meşgul edecek bir dert olmaz mı? Herkesin başına dert O müdür sana ne sevap veriyor? <gülüyor> Her bu ibadeti akasit ayıdan alâ nedir? İnsan, Allah'ın razı <gülüyor> için yapıldığında şey, başka bir maksatla dışarıdır. Sadece Allah'ın razı için şey, Allah için yapıldığı İşte buna derler. İflas ne demek? Değil başka maksatlarda haliz kılmak demek. Nasıl teriyazın <gülüyor> halisi oluyorsa, balon halisi oluyorsa, <gülüyor> efendim, Altının halisi, halisi ayarı oluyorsan, ibadetin üretilerek bir şey katılmayacak. Katıldı mı, o zaman mı? Kardeşi kabul etmiyor Allah'ı. Yani hep şu kadarı da benim için yapılmış, bu <gülüyor> kadar da ödeki için <gülüyor> Hepsini <gülüyor> verdin, o şekilde ödeki. Yaptığı iş, o şekilde insan Onun için, insan, ametli Allah rızası için yapacak. İhtias, ilk adımın üstü var. Yaptığı işi Allah rızası için yaparsa ihlasli insan deriz. Gösteriş için yaparsa menfaat için yaparsa o zaman rüyakar deriz. Sırt ahli e e e niyeti bozuk insan deriz. O <gülüyor> zaman o halde kabul etmemiz, Allah karar ederiz. Dümdürümüzün kararını fark etmesin, niyeti müfah Her kişinin Allah rızası için fark etmesin. Allah için alan, Allah süren, <gülüyor> Allah için söyleyen, Allah için kısar, Allah için alan, Allah için veren, Allah için seven, Allah için kızar. Her yaptığı işi Allah için iman, kimse bulunuyor. Çünkü o kâbil iman alâmetidir, o kâbil iman alâmetidir. Bir daha önce mi Allah'ın kâbil ve'l-kıyametini, el-di-el-di-fembeci el, Muhammed'in sallallâhu aleyhi ve sellem, biz şükürtük. Beşinci vekuf fakihler, beşinci vakfı. Bir, bir, bir, bir kavim bu husus hakkında tartışarak Allah Teala Hazretinin va'dı kıyamet zaman Muhammed'in secde etmesine müsaade buyuracaktır. Buyur, diye. Ümmet-i o yerinde, allah Hepsi secde Ve eden, o, tam, millet, uzun zaman secdede kalacaklar. Ümmet-i Muhammed, ümmet-i sonra başlarınızı kaldırın, secdeden başlarınızı kaldırın havaya. Fakat Câhid-i Âibde de gündemiz Sizin kadar bir dükkan size feda olarak cehenneme göndermek sizin azal ettik câhid Size feda olmak üzere olanı cehenneme gönderdik, sizin cehennemizden azal ettik. Allah'ın arazisi, sizin cümlemizi cehennemden azal ettik, Başka hadis-i de var. Her insanın, hem cehennemde, hem cehennemde yeri hazırmış. İki yer hazırlamış inşallah. Değer, değer İki tarafta da yer var. İki tarafta boş değil, bir <gülüyor> şey Hem cennette, hem cehennemde her insanın yer vardır. Müslümanın da. Ama Müslüman'a Allah, cehennetteki yerine bir kafir koymak suretiyle cennette bir isra gidecek. Başka bir cennette de bir ilgileniyor. Umarım bir İza hakki erdiği hanvalideye Allahu ekber. Bu cemii bu ve Bu hak şerfatı kaç güzel bir anlayış. Yani. İza kabulü ve razıyor. Adam ana babasının bağrına hak ederse de olur. Onu anlatıyor. Adam ana babası adına on Yemin et, iyi zaman. Takat berabersi kabul edildiğim Allah hem ondan kabul eder, hem de aramabasından kabul eder. Bak üç kişi kervediyor. Üç kişi kervediyor. Allah hem onu hem onu gibi kabul eder ve ve üçerlik iyi evvah olduğuma. O Hacı sevabı kazandırır ya hac müjdesi bulaşır onlar. Onlar sevinirler, memnun olurlar ruhları, sevinirler. Pis sefati gövdekli o haçtan dolayı memnun olurlar. Demek ki insan haç etmişse, e, nafile olarak haçlandı, ana dolası kaldı haç ettiği zaman ve yaşlanmasın, onlar da ruhuna vasım oluyor. Onların da ruhuna gidiyor onlar müşteriliyor. Bunun gibidir öteki amellerde. İnsan acilete güç sevdikleri için bir ara dişerse, namaz kırılırsa, kurdak kesilirse, şıkkı yaptırırırsa, kıkkı aç doyurursa, şıkkak giydirirse, onların hepsi ona uğraşır. Yani, dolu sevalık, o yen ettiği ulaşır, bu şahsa da karıdan bir gelebilecek gelir. Yanım ki, ademde küçük yapacağımız hayırlar varmış. Yapabileceğimiz değerler varmış, onları seviyorsak, şöyle ahirette onları yüce gülüce, müktebileceği şeydirir. Hepimiz böyle kadar yapalım, kadar bir şey, onların fayda verileceğinin elini. İzâ haccar racülüb-i fâhid min layr-i haddli u mâhu tâdette beytyevelâzâdeyke fâlder merdûn-u mâle'yı. Bir insan haram mal ile hacc ne olur? Bu İzâ haccada bir baş kaybettin, 15.000 halbim, helal olmayan da bir mal ile bir adam haccetmeye kalmışırsa. Ne yapacak? İbrahim'i giyecek. Ondan sonra da diyecek ki, ''Dabbeyk, Allah'ım bana çığırmıyor.'' diye başlayacak, ''Dabbeyk'i çekme.'' Yani diyecek ki, ''Ya Rabbi sen ezerle beni çağırmışsın hacca, İbrahim aleyhisselama emretmişsin ki sesler, ben kullara duyuracağım, alemi erbatta onlara...'' Onlara diyor ki ya Rabbi, esenlik. İşran Ali da Arapstan ses bir cümle, cümle, cümle. buraya buraya diye. İşte ben de davetine icabet edeyim. Evindeyim ya Rabbi, bulundaydım geldim demek oluyor hep de. Dedim ki mana şu. Dedim ki feri para esa. Buyur ya Rabbi. işte evine icabet ediyorum. Hazreti İbrahim'in davetine cevap cevap Allah'ın hepimizin Hazreti İbrahim'in davetine cevap veriyor. Tamam ya Rabbi buyur, geliyorum, emrindeyim ya Rabbi, geliyorum. Haram mı Allah böyle ne olur ki? Allah'ın Teala Hazretleri ona der ki, nadem beyke velâ Senin için böyle de beyküldü, sâlih, yok. Hepimize ettim, emrindeyim, öyle şey yok. Allah'ın Teala Hazretleri ona der ki, çarpılmıştır, bunun bir faydasını görmeyecekse evet, der. Demek ki insan hacin için elal malları yapmalı. Zaten harama hiç ulaşmamalı. Kimseden gasip etmemeli. Malı elal yerden kazanmalı. Haram satarak kazanmamalı. İlçkiden şuradan buradan, ailenler kullardan, kazanmamalı. Ondan sonra bir de kalkıp kaçabiliyor. Hayde vermiyor. Bak arabanda ben bir adam gördüm çeşmenin başına. Adreslerden gittik. Aynayı koymuş. Yüzünü sabunlamış. Tıraş oluyor. Ya o yıplasın, yıkanmış insanın iyi bir çatır çatır tıraş olmasın. Saçını şey yapmasip ya da böyle oynayıp da burası bir ibadet yaptığı yer. Namazın içinde mesela başka şeyleri yapabiliyor musun? Adet içinde de yapılan şeyler var. Doğru değil plan dedik. Hem abi mama öyle şey diyor. Tamam. Ama sen. Bu geldi, gitti, tübut olarak gidiyor işte. Karase helal olsa, böyle şey yapar Ben bakım, şey yapma Allah'ın ahkamını sen mi değiştirdin? Hacçı, uçurduk, göre değiştirdikler demektir. Terbiyesiz hava, de Hacçı Ben öyle şeyden anlamadım. En cahitler var yani, şu tervazi değilsin. İzha Hacçası hatta yaktın, de akayar, kutra, de ağrar, bir de akla ileri bir, bir çocuk hac ederse ne olacak? Bu hadis-i şerifle alakalı. Bir çocuk hac ederse aklı başına gelip de akil, ne olur O aç onun için haccidin. Bülullah erinceye kadar onun için haçtı ve ilâ akale aleyhi haccesu kufra Bülullah erdiği zaman ona bir borç vakit. Borç vakit. Er yani, e, haç daha <ın> borç olmuştur. Borç olurken, Fakir oraya haç etmesi, kendisinin üzerinde boynuna Haç haçtır ama bir kere daha yapması boynuna borç olur. ile bilgisi yok, İslami şeyi yok, yani devrimlemesine İmanında, derin bir gün bildiyor, haç ederse, o haçtır, feyza hazelef aleyhine haç hacc kufra, hicret ettiği zaman, ola tekrar bir hac haç gerekti. Yani, Peygamber Efendimiz'in zamanında bu, Avrabi gelmiş, hac etmiş, sonra e, İslam'a girmiş, İslam'a, Peygamber Efendimiz'in yanına gelecek, emrine girecek, hicret ettiği zaman, o zaman bir daha etmesi gerekiyor. İsa hadise, Bir de siz başımıza gelen bir hadise vardır. Konuşmakta, konuşma esnasında bir izlenim, insan, bir neşeli bir şey söyledi. Heyim, eline şöyle ki sesi bu tutuyormuş gibi eline şöyle koyarsak bu da bir şey söyler? Biz bunun sebebi ne? Bu söyleyeceğimiz zaman. Bu Halis Şerif'te Peygamber Efendimiz diyor ki, bir adam, bir kimseye bir söz söylerdiği zaman şöyle iki tarafına bakılırsa, ondan sonra söylerse, o ona emanet demektir. O söylediğin söz, o şahsa emanet demektir. Bakıyor çünkü ilgiler oluyor, bizi duyan var mı diye. Demek ki duyulmasını istemiyor, demek ki emanet. Demek ki o şahıs, o duyduğu sözün başkasından da etmeyecek. İfadiyi de annice. Ama bunu kimseye söyleme. Aramızda kalsın demeseydin. Şöyle iki taraflı da söyleyelim. Tamam. Sır. Sır söyleyeceğiz Sen onu arkadaşlar söyleyeceksin. Güzel. İza fantastik bir atış. İza, Fırat geçti. Erba abi atevi gelir ki burada sevabı çok olan, manevi faydası çok olan sözleri bölüyoruz. Yani ki muhaddis olan sahabiye İzahat, ben sana bir söz söyleyeceğim şimdi, Muhaddes'in sana söylediğim zaman Fela teziketle aleyhi, sakın buna bak bir şey ilave etmem. Sözümü aynen kabul et, fazlalaştırma ama sana söylüyorum diye söylemiş. Sonra da şöyle buyurmuş, Erba'ın dört söz vardır ki, ünne, min, at diye kelam. Bunlar sözlerin en hoşundandır. Dört söz var ki, sözlerin en hoşudur. Her bakımdan hoştur, malası hoştur, natiftir, sevabı hoştur, natiftir, mükafatı hoştur, natiftir, insanı alıp götürdüğü netice güzeldir, hoştur, natiftir, her bakımdan hoştur. Ve hükle minet Kur'an, aynı zamanda bunlar Kur'an-ı Kerimlerdir, menşeli de Kur'an-ı Kerim'dir. Nedir bu dörtler? Bir eğitimle medetler, şüptahiyet olur, bir, medette, bir, de, bir de Hangisiyle başlarsan zarar etmezsin. Yani öncelik, sonralık, sıra, sıra da bahis kurusu değil. Hangisi aklına evvel gelirse onu söylesen, sonra ötekileri sıralasak olur. İlla bu birinci olacak, şu, ikiinci olacak, şu, üçüncü olacak diye bir rütbe ve sıralama yok. Hepsi eşit sevabı, <gülüyor> hepsi faziletimizdür. <üstün>. Ona söndürüyorlar. Nedir o zaman? Sübhanallah, bir. Velhamdülillah, iki. Velâ ilâhe-i İddâllâh, üç. Vallaha var, ben, ben dört. Bak, dört tane söz, pekihâb çok vete ederek söylüyor. Bunlara sakın şey, baktığında varlık yok. Sözler en güzellik. Bu sözlerin güzelliklerle biz bunları eskiden beri söylerdik hocam, hiç anlamazdık güzelliğini. Neymiş bunun güzelliği? Bunların güzelliği, bir keresi, önce manasından bir güzellik. Manasının, derin, derin, derin, derin, engin, derin, enginin sonsuz güzellikte bir manaya sahip tercih edilsin. Sonra, bizim aklımızın ermediği, gözü görmediği bazı esrar var. İmdat bir sözü söylediğiniz zaman, Evliya Allah'tan birisine sorarlarmış. Öyle anlattım. Soruyorlar, diyorlar ki, şöyle şöyle şöyle bir Arapça ibadet oluyor. diyor ki bu hadis bile değil midir? Ümmi <gülüyor> alan hiç yazma da bilmiyor, okuma da bilmiyor. Haksil de görmemiş. Bu hadis değil diyor. Hakikaten kitaplarda da hadis, acil, nefis demişler, <gülüyor> şey yapmışlar. Şey yapmışlar hadis değil. <gülüyor> İttihar için bu sefer bir başka sözler vermiyorlar, bu hadis diyor, bu peygamber efendimizin hadisi. Peki efendim diyorlar, nereden anladınız? Yani çok şeyler soruyoruz sana, güzel cevaplar veriyorsunuz. Hadis mi değil mi diye soruyoruz, soruyoruz, şu hadis mi hadis değil mi diyoruz. Nereden anlıyorsunuz? Diyor ki hadisi şerifi söylerken ağzında bir nur çıkmıyor insanın. Bunu görünce, ben ademizin olduğunu o ağızdan çıkan nurdan anlıyorum diyor. Hadis olmayan söz ağızdan çıkarken bir nur çıkmıyor diyor. Oradan da o, hadis olmadığını anlıyorum diyor. Bak bizim hiç bilmediğimiz de uzunla anlıyoruz. Allah insanın gözünden berbeği kandırırsa, o zaman sözü de nurun uzunu, anlıyoruz. Görüyor, anlıyoruz. İşte böyle duru da var hale, o bir an zâlihat verir bu imaneler, o sözü gider, sonra teyzinleri de varmış. Okursun, ütlersin, hasta iyi olur. Öyle mi olur? İşte ısrarı var, teyzin var bu türlü. Okursun, iyi olur. La ilaha eminallah dersin, sıkıntıları <gülüyor> Allah kurtarır. Bir arkadaşımız var. Arafat'ta cebelü rahmenin üstünde il dehamat üç üşmüş, sıkışmış. Güçlük kuvvetli olmak bana etmiyor. Öyle sıkışmış, kemikler çatlamaya başlamış. Nefes alamıyor, gider almış. Demiş ki, badem yetti, şöyle ölüyorum. Bari demiş, daha idare. etsin Allah, hiç bir sor tefesle gelmeyi, şahane etsin. Var ya, pekir de, ahire, ahire, ahire, ahire, ahire, ahire, bir, bir, bir şey yok, bir şey devam Ne olduğunu anlayamamış. Öyle anlatıyor, bana kendisi anlatıyor. Ne oldu? Anlayamadım. Büyük perahta bulduk kendini diyor. Yoksa diyor, şey yapıyorum, küp küp küp böyle keleflenmiş e, kalabalık. Peki o kalabalık içinde bir ben ne olur? Aklım ermez, esrar. İşte bu ayet üstünde böyle esrar da var. Malhala bir kısaca söyleyelim, ders getirelim. <gülüyor> ya Rabbi, senin hiçbir eksiğin, yoksa anlamıyorum. Her şey tam, her şey güzeller güzeli, her şey tamlar tamı, her şey olgunlar olduğunu, her sefasın güzeldir. Subhanallah böyle yerdeyim yani, imanı eser. İnsan Subhanallah dediği zaman yani sen de hiç eksiklik yok demiş. Yani, her şey güzel demiş. Her zaman güzel demiş. Yani hayranlık bildiğini. Yani, İnsan bir şey güzel diyor çünkü Subhanallah. Subhanallah adaları baksın. Şu şeyi bak Subhanallah. Şu bandanın üstlerine bak Subhanallah. Şu yere bak. Şu gölde bak. Şu denize bak. Subhanallah güzellik yani hayranlık bildiğini. Hayranlık duyuyorsunuz, ifadet tarzı olmuş oluyor. O bakımdan kimse hiç eksilmem gerekiyor. Lütfunda hoş, kadrunda hoş. Değilersen güne değilsin. Gidelim, yaşım Elhamdülillah, yarabbim seni işte, överim. Her bakımdan överim. Madem hansın, madem her şey <gülüyor> her türlü övgü Elhamdülillah demek, her türlü övgüler sana Şu adam ne kadar akıllı adam? <gülüyor> Allah gönderdi, elhamdülillah. Hangi Allah? Elhamdülillah. Bak o öldü mü? Bir küçücük tohumla, bir ağacın, bir ağacın karpetin beni ya da toprak için atıyorsun. Hiç canıza, cildinden haber kovmadan küçücük tohumdan koca bir ağaç çıkıyor. Bu ölmez, o tohumun içine o kocamet koyarak Allah tarafından. Adamlar adamı patlatıyorlar, Yer yemler oluyor. Bu küçücük topluğunun vücudundan da küçük olan o adamın içine o kuvveti koyan Allah övürmez mi? Sen dağların başlarında şu suları şey miydin? mıydın? Allahü sallahu aleyhi denizlerden taşıyor, rüzgarları üfürttürüyor, koruları böyle yukarıdan çakır çakır çakır çakır çakır çakır çakır çakır. Şimdi sizden düşüyor mu? Ve bizdeki şu taşıma nerede görülmüş? Dağılmadan kavuk gibi yumurt, yumurt, yiyip şey şey yiyip suları alıyor denizden, havalara çıkartıyor. Havalardan dağların tepesine taşıyor, oralarda düştüğünüzde şakır şakır döküyor. Yani bu taşımacılığa hayran olmamak gerekiyor. Kışın her tarafı soruyor şu baharda, şu etrafın ağaçlanması, çiçeklenmesi, tovurcu kuşların çiçeklenmesi, kelebekler, çiçeklenmesi... Öbür bir yerde... Elhamdül der, Her türlü işte o maya. O maya, o maya, inşallah onları yaktan bir tek Allah. Eşiyor, benzeriyor, şerifiyor, haziriyor, veziriyor, düşürüyor. Her türlü küçük suvete satıyor. Tek! Duvallahu, vahidu, kahvâr. Kahvâr olan, vahid olan, ehad olan, samet olan Allah'ın da ilayet. Herkes ihtiyacını ona elde eder. Başka dergah yok. Derken ile değil, bir de Allah'ın mesele eder. Eğer birkaç tane daha doğrusu, şu aptal Yunanlıların sandığı gibi bir Kur'an-ı Kerim'de. Birkaç tane Allah olsaydı, mahvolurdu kainatın nizamı. Bir kavşakta, birkaç tane trafik polisi, herkes birbirine bakmadan kendi birbirine, sen geç, sen dur derse ne arabalar birbirine çarpmış. Tek yerde kainatın sahibi bir, her şeyi yapar bir, Allah'ın da aracılığı, eşit, özelliği, şefi yok, şefi yok. İşte bir Allah bir iyilik tanrısı var, bir kötülük tanrısı var. Ya tanrıysa kötülüğü tepeleyemez Yani bir öyle bir öne olur. Bir ateş tanrısı var, bir tanrısı zor tanrısı var. bir şey olur mu? <gülüyor> Yunanlılara göre efendim, bir sürü tanrılar varmış. Şarap tanrısı varmış. Paşa, deniz tanrısı varmış. Zerif varmış, büfende varmış. O ona kızarmış, on ona kızarmış. On yıldırır, yaldırır, o ona kızarmış. O başına yıldırır, yıldırırmış. O ona hapsedermiş, o ona yıldırmış. Tiyatro mu Tiyatro ünüştü, kendilerini de benziyor, öyle bir şey olur mu? Hocam, Hristiyanlar demişler ki, İsa, Allah kuruldu, dedi ki İsa'dır, sen, <gülüyor> Allah bu Allah kuruldu ve İsa aleyhisselam da razı binse de söylediğin kafası. O da, da üzülüktür. Fadilette, Fadilette öyle şey yapıyor, dedi İsa, sen ne söyledin beni ve analım? Edilir, bana takılır diye bu hesaplara sen de söylesin ey İsa'nı soracak Allah'ın da Her şey bilen Allah'ın da anız Böyle sorunca Kur'an-ı Kerim'den hikmeti de sokuyan O İsa Aleyhisselam o mu dedemli, vakit et ve o gün yüzlük, kırmızı yüzlük ve İsa Aleyhisselam da öyle dedemliyle terbiyle diyecek ki, seni tesbih eder, seni tesbih ederim. sen her şeyi ilçisin, her şeye kadirsin. Ben sen bana ne hız ettiysem onlarla onu söyleyin, Allah'tan başka ilaç edin, ne diye söyleyin, senin varlığında bildiğini söyleyin. Zaten ben başka bir şey söylesem, sen onu bilirsin, senin varlığın. İhtiarlı bir kum tırindan uyu var, bütün birisi yaptı, böyle diyemler, sabıklar, iş açmıyor. Şey Eğer azaltılırırsan, bunlar kendini kabahat olarak azaltılırsın, seyit tabi eder ...eğer, o kredi derse şöyle olur, böyle olur diye haydiye, böyle bir, böyle bir. Demek ki iki değil, üç değil, beş değil, yedi değil, tek! Ağaç değil, taş değil, yıldız değil, güneş değil, ay değil. Onların hepsi Allah'ın, Allah'ın yaratıkları, hepsi kul olarak gelecekler. Allah'ın karansı ediyor. La ilahiyiz, Allah da bu. Wallahu ekber, Allah da büyüklerim, büyüklerim, büyüklerim, büyük Sonsuz derecede büyüklüğü ne de türlü düşünürsen öyle Boy Boş büyüklüğü gibi düşünürsen, şu kainata bak, şu yıldızlara bak, şu semanin derinliğine bak, bütün bu kainatın sahibidir Allah'ın karariyetlerini, büyüklüğünü öyle anlar. Azamet olarak düşünürsen öyle anlar. Manevi vasıfların kemali bakımından büyük düşünürsen, nasıl anlarsan anla, hangi taraftan doğrudur Allah-u Teala git benle yu vadi citaṃ bum paṃ taṃ hotiṃ ni namo ya bhagavāṃ ويقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرا ويقولون <تصفيق> يا لا تنام لها الكتاب لا يغادره صغيرا ولا كبيرا لا يغادره صغيرا ولا كبيرة.